Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kuzey Ormanları savunması ormanda yaşayacak. Ağacın sadece ağaç olmadığını başta Türkiye olmak üzere dünyayı anlatan Gezi Parkı eylemlerinin ardından Gözler bu kez 3. Köprü projesinde. Proje kapsamında ağaç kesimlerinin büyük bölümü gerçekleşmiş olsa da Kuzey Ormanları savunması hala sürecin tersine çevrilebileceğine inanıyor. Talepleri ise net. 3. Köprü projesini onaylayan bilirkişi raporunu imzalayan 7 bilim insanıyla görüşmek. Kuzey Ormanları savunması önce bisikletlerle gidip ağaç kesimlerine şahit oldu, ardından gördüklerini halkla paylaştı ve 7 Temmuz'da buralar eskiden dutluktu pankartlarıyla pedal çevirdiler. Bir hafta sonra 13 Temmuz'da öldürülen ağaçların helvasını dağıttılar İstanbul'da. 19 Temmuz'da ise Çağlayan adliyesinde suç duyurusunda bulunarak süreci yargıya taşıdılar. Zamanla büyüyen platforma TEMA, Greenpeace, WWF, Buğday gibi sivil toplum kuruluşları da şehir plancıları odası gibi meslek odaları da destek verdi. Yüzlerce kişi tarafından desteklenen platform 7-8 Eylül'de Riva'da kamp yaptı. Kuzey Ormanları savunması son olarak 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Platform 4 Ekim'de ormana gidecek, kesim alanında 3 gün boyunca yürüyecekler. 3. Köprü çevresindeki eylemleri ise tam bir hafta sonra 6 Ekim'de fiili ağaç kesiminin sürdüğü Çekmeköy'de olacak. Siyasi amaçları olmadığının altını çizen Kuzey Ormanları savunmasının önemli bir talebi var. İstanbul'da var olan son orman alanlarının yok edilmemesi. Kuzey Ormanları Savunması'nın üyelerinden Ali Yıldırım hiçbir şey için geçtiği diyor. Kesim oranın orman vasfını kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü ormanlar kendilerini hızla yenileyebilir. Biz ilk dönemde kesimin yapıldığı bazı bölgelerde yeşilliğin bugüne kadar arttığını bile gördük. Yani henüz geri döndürülemez bir süreç yok. Asfalt dökülmediği sürece. Yıldırım sözlerine şöyle devam ediyor. Bir kere mesele sadece ağaç değil orada bir orman yok ediliyor. Bu su havzaları, tarım alanları, vahşi hayvanlar ve yaprakları çürüten mantara kadar bir geniş ekosistem demek. Yani 5 milyon ağacı söktük ama o kadarında diktikle sorun çözülmüyor. Otoyol kenarına dikilen ağaçla orman birbirinden farklı. Biz ormanda yaşayacağız. 4 Ekim'de ormana gideceğiz. Kesim alanına kadar 100-120 kilometrelik yolu 3 gün boyunca yürüyeceğiz. Yürüyüşe katılamasanız da Change.org Taksim Köprü Değil Orman adresinden Ali Yıldırım'ın açmış olduğu kampanyaya destek verebilirsiniz. Change.org Taksim Köprü Değil Orman adresinde. Marshall Adaları'ndan dünyaya çağrı var. İklim değişikliğini durdurun. Marshall Adaları Başkanı, iklim değişikliğinin artık hayatlarının bir parçası olduğunu anlatarak, herkese harekete geçme çağrısında bulundu. Marshall Adaları Tuvalu gibi, kısa adı Aosis olan Pasifik'teki Küçük Ada Devletleri Birliği'nin bir üyesi. Pasifik'teki ada devletleri iklim değişikliğinden doğrudan etkileniyorlar ve yıllardır ülkeleri harekete geçmeye çağırıyorlar. Marshall Adaları Cumhuriyeti Başkanı Christopher J. Leuk, kaleme aldığı çağrıda iklim değişikliğinin adalar üzerindeki olumsuz etkisinden bahsetti ve dedi ki, biz yapabiliyorsak siz de yapabilirsiniz. Tehlike büyük olsa da biz Pasifik olarak sıkıntıdan, ...ellerimizi sağlamaktan fazlasını yapıyoruz. Bu ay başında bölge lideri olan... ...Majora'da Pasifik Adaları Forumu olarak... ...iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğimizi... ...konuşmak için buluştuk. 5 Eylül 2013'te... ...Majora İklim Liderliği Deklarasyonunu kabul ettik... ...ve ada devletleri olarak büyük hedefler koyduk... ...ve düşük karbon ekonomisine... ...geçişi hızlandırıyoruz. Cook Adaları, Niue, Tuvalu ve Vanuatu... 2020 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçiyor. Tonga'da 2020'de enerjisinin %50'sini yenilebilir ile üretecek. Sadece çevreyi korumak değil amacımız. Bu kararlar yenilenebilir enerji ekonomimiz için, enerji güvenliğimiz için ve halkımızın sağlığı için iyi olduğundan alındı. Büyük ülkelere mesajımızdır. Biz yapabiliyorsak siz de yapabilirsiniz. Küçücük ada devletleri yapabiliyorsa Türkiye ne güne duruyor. Artvin'in Arhavi ilçesi Kavakköy'ü köprübaşı mekiğinde kömür eleme ve paketleme tesisi aleyhindeki yargı kararlarına rağmen inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED raporu gerekli değildir diyerek yol verdiği tesis karşı köylüler isyan bayrağı açmış durumda. ÇED raporu gerekli değildir kararı aleyhine açtığı davayı kazanan köylüler tesisinin inşaat faaliyetlerini sürdürüyor olmasına tepkili. Tesis, yüz dönümlük alanda 7 köyün ortasında yaklaşık binde dekar tarım alanın içinde kurulacak. Çay, fındık, mısır, kivi, sebze ve meyve yetiştirmekte olan bölge, lome ve kapistre derelerinin taşımış olduğu alivyonlarla oluşmuş verimli topraklara sahip. Tesisin kurulacağı köyde kömür madeni yok. Tesis de Sibirya'dan getirecek olan kömürlerin işlenmesi düşünülüyor. Bakalım bu mücadelede Gerze mücadelesi gibi başarıya ulaşacak mı? Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.